Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbu Larif'in, eşrefoğlu Rumi hasretleri. Haramilere karışan derviş. Allah ona rahmet etsin, Ş zünluğua mısri’nin müritlerinden biri, aciz duruma düşer, fakirlik galebe çalar, müridin çoluk çocuğu fazlaymış. Ne yapacağını bilemediğinden şehine gelip sultanım der. Ne olacak bu halim? Çoluk çocuğum açlıktan bunaldı. Üste yok, başta yok. Hayli zamandır böyle çekiyorlar. İşim gücüm de yok. Bana ne buyurursun? Zünnûn-ı Mısri müridinin bu haline kızar. Bir okla yayal, öylece bir geçidin başını tutup haramilik yaptır. Derviş kalkıp evine gider. Evde bulduğu birkaç eski eşyayı satıp bir okla bir yay alır. Bir dağın başında geçit olan yerde beklemeye başlar. Ansızın bir bölük eşkıya gelir. Dervişi görünce ''Kimsin, burada ne yapıyorsun?'' derler. Derviş olup biteni olduğu gibi anlatır. ''Eşkıya grubunun reisi, biz de senin gibi haramiyiz.'' Yaptığımız araştırmalara göre bir tüccar kafilesi biraz sonra bu geçide girecek. Sen geçidin bir tarafını tut, biz diğer tarafını elimize ne geçerse paylaşırız der. Çok geçmeden tüccar kafilesi uzaktan görünür. Haramiler kafilenin dört tarafını kuşatıp oka tutarlar. Kısa bir mücadeleden sonra tüccarları tutup bağlarlar. Hayvanların üzerindeki kumaşları ve malları indirirler. Haramilerden her biri bir tüccarı alıp öldürmeye götürür. Haramilerin reisiyle derviş, malların başında kalırlar. Ey dervişler reis! Şu tüccarı gözümün önünde öldür de göreyim. Zavallı tüccarın ellerini bağlayıp, dervişin önünde diz çöktürür. Arkasından dervişin eline bir kılıç verip, ''Haydi!'' ''Kes şunun başını'' der. Reis ele geçirdikleri maldan bir heybe alır, ters çevirip silkelemeye başlar. Derviş bir tüccara, bir reise bakar. Reis elindeki heybeyi boşaltmakla meşgulken, onun başı da tüccarın başı gibi, dervişin kılıç darbesine uygun vaziyettedir. Derviş hemen şeyhine yönelip yardım ister. ''Ne duruyorsun?'' ''Mazlum tüccarı bırak.'' Elindeki kılıçla Şumel Unu Tepe'le boynunu vur diye bir ses duyar. Derviş Hakk'a dua edip yardım ister. Mazlum tüccarı bırakıp o zalimin başına öyle bir kılıç darbesi indirir ki kafası bir tarafa, gövdesi diğer tarafa devrilir. Arkasından tüccarın ellerini çözer. İkisi birden nara atıp barışırlar. Tüccarları alıp öldürmeye götüren haramiler ne oluyor diye dönüp geldiklerinde reislerinin cansız bedeniyle karşılaşırlar. Reislerinin böyle tepelenmesi dervişle tüccarın bir olup üzerlerine gelmesi onları şaşırtır. Ne yapacaklarını bilemezler. Başlarının derdine düşüp kaçarlar. Her biri bir tarafa dağılıp kaybolur. Dervişle tüccar, diğer tüccarların ellerini ve ayaklarını çözerler. Bir araya geldiklerinde tüccarlar, ''Ey derviş, sen hızır mısın nesin? Bizi bu eşkıyanın elinden kurtardın.'' diye sorarlar. Derviş şöyle cevap verir, ''Ne hızırım ne de İlyas, fakir bir dervişim sadece.'' Fakirliğim sebebiyle halimi şeyhime şikayet ettim. Bana kızıp var git haramilik yap dedi. Ben de onun emrini yerine getirip bu haramilerin arasına karıştım. Haramilerin reisi şu arkadaşınızı öldürmemi isteyince kıyamadım. Şeyhime yönelip yardım istedim. Onun işaretiyle arkadaşınızı bırakıp reisi öldürdüm. Allah'ın yardımı ve Şeyh'imin tasarrufu sayesinde kurtuldunuz. Tüccarlar, mallarının ve canlarının kurtulmasına sebep olan dervişe, yüklüce bir yardımda bulunup onu evine gönderirler. Kendileri de dervişe ve Şeyh'e dua edip yollarına devam ederler. Ey kardeş, Şeyh'in müride himmeti nasıl oluyormuş gördün mü? Müritlik nasıl oluyormuş anla. Fakir derviş, şeyhinin emrini yerine getirmekten kaçınmadı. Bu şeriata aykırıdır. Ben haramilik yapamam demedi. Şeyh olan da böyle olur. Müridini eşkıyalığa gönderir ama, eline mazlumun kanının bulaşmasına izin vermez. Şimdi sen de gerçek müritsen, her işini şeyhinle danış. O ne derse öyle yap. Böyle yaptığında, dünyayla ahiret saadetinin, karşında öylece durduğunu gör. Ey kardeş! Birçok şey vardır ki, talip bunları hayır zanneder. Halbuki bunlar şerdir. Hak Teâlâ, Bakara Suresi 216. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz.